Sen lisanda söylesin Allah anlar. Nidâ-ı ile söyleyebilirsin nidâ-ı ile. Şimdi bu biliyor musun? Namaz kılarken de, İmam şimdi Allah'a tıklıyor. Bittiğim vakitte kalpte dua edebilir. Ağızdan değil ha. Yanı zanamak. Ve dua müteceği olur bana. Çünkü mülakattır, ruslattır namaz, miraçtır. Ruslattır, mülakattır. Dua kabul olur. Lisanen değil. Kalp ve nidâ-ı hafî ile kalp isteyeceksin Allah'ın arzunu isteyeceksin.